Beşinci mesele, saniyen, mektubunuzda mücerred la ilahe illallah kafi midir, yani Muhammedur Rasulullah demezse ehlinecat necat olabilir mi diye, diğer bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki, kelime-i şehadetin iki kelamı, birbirinden ayrılmaz, birbirini isbat eder, birbirini tazammun eder, birbirisiz olmaz. Madem Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Hatemül Enbiyadır, bütün Enbiyanın varisidir. Elbette bütün vusul yollarının başındadır. Onun caddi kübrasından hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Umum ehl-i marifetin ve tahkikin imamları, Sadiş Şirazi gibi derler: "Muhalesti Sadi berahı necat, Zaferpordan cüzder pey Mustafa, hem külüt turuki mesdudun illal minhajel Muhammediye" demişler. Fakat bazan oluyor ki Caddi Ahmediyede Aleyhisselatu Vesselam gittikleri halde bilmiyorlar ki Caddi Ahmediyedir ve Caddi Ahmediye dahilindedir. Hem bazan oluyor ki Peygamberi bilmiyorlar fakat gittikleri yol Caddi Ahmediyenin eczasındandır. Hem bazan oluyor ki bir keyfiyeti meczubane veya bir haleti isteyerek kerane veya bir vaziyeti münzeviyane ve bedeviyane suretinde. Caddi Muhammediyeyi düşünmeyerek yalnız la ilahe illallah onlara kafi geliyor. Fakat bununla beraber en mühim bir cihet budur ki ademi kabul başkadır, kabulü Adem başkadır. Bu çeşit ehli cezbe ve ehli uzlet veya işitmeyen veya bilmeyen adamlar peygamberi bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. Marifeti ilahiyeye karşı Yalnız la ilahe illallah biliyorlar. Bunlar ehli necat olabilirler. Fakat peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse Cenabı Hakk'ı tanımaz. Onun hakkında yalnız la ilahe illallah kelamı sebebi necat olan tevhidi ifade edemez. Çünkü o hal bir derece medarı özür olan cahilane ademi kabul değil, belki o kabul ademdir ve o inkardır. Mucizatı ile Asar ile kainatın medarı fahri ve nev-i beşerin medarı şerefi olan Muhammed Aleyhisselatu vesselamı inkar eden adam elbette hiçbir cihette hiçbir nura mazhar olamaz ve Allah'ı tanımaz her neyse şimdilik bu kadar yeter. Altıncı mesele. Salisen şeytanla münazara namındaki birinci mephastaki şeytanın mesleğine ait bazı tabirat çok galiz düşmüş. Haşa haşa kelimesiyle ve farz-ı muhal suretindeki kayıtlarla tadil edildiği halde yine beni titretiyor. Sonra size gönderilen parçada bazı ufak tadilat vardı. Nüshanızı onunla tasih edebildiniz mi? Fikrinizi tevkil ediyorum. O tabirattan lüzumsuz gördüklerinizi tayyedebilirsiniz. Aziz kardeşim, o mefhas çok mühimdir. Çünkü Ehli Zındıkan'ın üstadı şeytandır. Şeytan ilzam edilmezse onun mukallitleri kanmazlar. Kur'an-ı kafirlerin kâfirlerin galiz tabirlerini reddetmek için zikrettiğinden bana bir cesaret verildi ki, bu şeytani olan mesleğin bütün bütün çürüklüğünü göstermek için, farz-ı muhal suretinde, hizb-ü şeytanın efradı, mesleklerinin iktizası ile kabul etmeye mecbur oldukları ve ister istemez manen meslek diliyle diyecekleri ahmakane tabiratlarını titreyerek istimal ettim. Fakat o istimal ile, Onları kuyu dibine sıkıştırıp meydanı baştan başa Kur'an hesabına zapt ettik. Onların foyalarını meydana çıkardık. Şu muzafferiyete, şu temsil içinde bak. Mesela semavata başı temas etmiş pek yüksek bir minare ve o minarenin altında kürey arzın merkezine kadar bir kuyu kazılmış farz ediyoruz. İşte ezanı umum memlekette, umum ahaliye işitilen bir zat minare başından ta kuyu dibine kadar hangi mevkide bulunduğunu ispat etmek için iki fırka münakaşa ediyorlar. Birinci fırka der ki, minare başındadır, kainata ezan okuyor. Çünkü ezanını işitiyoruz, hayattardır, ulvidir. Çendan herkes onu o yüksek yerde görmüyor, fakat herkes derecesine göre onu, çıktığı ve indiği vakit bir makamda, bir basamakta görür ve onunla bilir ki, o, yukarı çıkar ve nerede görünürse görünsün, o, yüksek makam sahibidir. Diğer şeytani ve ahmak güruh ise der, yok, makamı minare başı değil, nerede görünürse görünsün, makamı kuyu dibidir. Halbuki hiç kimse, ne onu kuyu dibinde görmüş ve ne de görebilir. Faraza eğer taş gibi sakil, ihtiyarsız olsaydı, elbette kuyu dibinde bulunacaktı, birisi görecekti. Şimdi bu iki muarız Fırka'nın muharebe meydanı o minare başından ta kuyu dibine kadar uzun bir mesafedir. Hizbullah denilen Ehli Nur cemaati yüksek nazarlı olanlara o müezzin zatı minare başında gösteriyorlar. Ve nazarları o dereceye çıkmayanlara ve kasîrun nazar olanlara derecelerine göre birer basamakta o müezzini azamı gösteriyorlar. Küçük bir emare onlara kâfi gelir ve ispat eder ki o zat Taş gibi camit bir cisim değil, belki istediği vakit yukarı çıkar, görünür, ezan okur bir insan-ı kâmildir. Diğer hizbi şeytan denilen güruh ise derler: Ya minare başında herkese gösteriniz veyahut makamı kuyu dibidir diye ahmakane hükmederler. Ahmaklıklarından bilmiyorlar ki minare başında herkese gösterilmemesi herkesin nazarı oraya çıkmamasından ileri geliyor hem mugalata suretinde, minare başı hariç olarak, bütün mesafeyi zapt etmek istiyorlar. İşte o iki cemaatin münakaşasını halletmek için biri çıkar, o hizb şeytana der ki, Ey menhus güruh! Eğer o müezzin azamın makamı kuyu dibi olsa, taş gibi camit, hayatsız, kuvvetsiz olmak lazım gelir. Ve kuyu basamaklarında ve minarenin derecelerinde görünen o olmamak lazım gelir. Madem öyle görüyorsunuz, elbette o, kuvvetsiz, hakikatsız camit olmayacak. Minare başı onun makamı olacak. Öyle ise, ya siz onu kuyu dibinde göstereceksiniz, ki hiçbir cihette bunu gösteremezsiniz ve hiçbir kimseye orada bulunmasını dinletemezsiniz. Veyahut susunuz. Meydanı müdafanız kuyu dibidir. Sair meydan ve uzun mesafe ise, şu mübarek cemaatin meydanıdır. Kuyu dibinden başka, o zatı nerede gösterseler, davayı kazanırlar. İşte şu temsil gibi, münazara-yı şeytani mebhası, arştan ferşe kadar olan uzun mesafeyi, hizb-ü şeytanın elinden alıyor, ve hizb-ü şeytanı mecbur ediyor, sıkıştırıyor, en gayr makul, en muhal, en menfur mevkiyi onlara bırakıyor. En dar ve kimse giremeyecek bir deliye onları sokuyor, bütün mesafeyi Kur'an namına zapt ediyor. Eğer onlara denilse, Kur'an nasıldır? Derler, güzel ve ahlak dersini veren bir insan kitabıdır. O vakit onlara denilir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır ve böyle kabul etmeye mecbursunuz. Çünkü siz mesleğinizce güzel diyemeyeceksiniz. Hem eğer onlara denilse, peygamberi nasıl bilirsiniz? Derler, güzel ahlaklı, çok akıllı bir adam. O vakit onlara denilecek. Öyleyse imana geliniz. Çünkü güzel ahlaklı, akıllı olsa, Alâ kulli hâl Resûlullah'tır. Çünkü sizin bu güzel sözünüz hududunuz dahilinde değil. Mesleğinizce böyle diyemezsiniz ve hâkeza temsildeki sair işaretlere hakikatin sair cihetleri tatbik edilebilir. İşte bu sırra binaen o şeytan ile münazara edilen birinci mefaz ehli imanın imanını muhafaza etmek için mucizat ı Ahmediyeyi bilmeye ve kat'î burhanlarını öğrenmeye muhtaç etmiyor. Edna bir emare, küçük bir delil, onların imanlarını kurtarıyor. Kuyu dibindeki esfeli safilinde olmadığına, her bir Hale Ahmediyye Aleyhisselatu Vesselam, her bir haslet-i Muhammediyye Aleyhisselatu Vesselam, her bir tavr-ı Nebewi Aleyhisselatu Vesselam birer mucize hükmüne geçer, âlâ-i illiyiinde bir makamı bulunduğunu ispat eder. Yedinci mesele, medar ibret bir mesele. Vehme maruz fütura düşen bazı dostlarıma, kuvve-i maneviyeyi teyit edecek, yedi emarenin delaletiyle, sırf hizmet-i Kur'an'a ait bir ikram-ı Rabbani'yi ve bir himayet-i ilahiyeyi beyan etmeye mecburum ki, o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım. O yedi emarenin dördü, dost iken, sırf birer maksadın dünyevi için şahsıma değil, Kur'an'a hadimliğim cihetinde düşman vaziyeti almalarıyla, o maksatlarının aksiyle tokat yediler. O yedi emarenin üçü ise, ciddi dost idiler ve daima da dostturlar. Fakat dostluğun iktiza ettiği, merdane vaziyeti, muvakkaten göstermediler. Ta ki ehli dünyanın teveccühünü kazanıp, birer maksadı dünyevi kazansınlar ve başlarından emin olsunlar. Halbuki o üç dostum, ma o maksatlarının aksiyle birer itap gördüler. Evvelki dört zahiri dost, sonra düşman vaziyeti gösterenlerin birincisi. Bir müdür kaç vasıta ile yalvardı, onuncu sözden bir nüsha istedi. Ona verdim. O ise terfi için dostluğumu bırakıp düşmanlık vaziyeti aldı. Valiye şekva ve ihbar suretinde verdi. Hizmet-i Kur'aniyenin bir eseri ikramı olarak terfi değil azledildi. İkincisi diğer bir müdür dost iken. Amirlerinin hatırı için ve ehli dünyanın teveccühünü kazanmak fikriyle şahsıma değil, hizmetkarlığım cihetinde rakibane ve düşmanane vaziyet aldı, kendi maksadının aksiyle tokat yedi, ümit edilmediği bir meselede iki buçuk seneye mahkûm edildi. Sonra Kur'an'ın bir hizmetkarından dua istedi, İnşallah belki kurtulacak çünkü ona dua edildi. Üçüncüsü. Bir muallim, dost görünürken, ben de ona dost baktım. Sonra Barla'ya nakledip yerleşmek için, düşmanane bir vaziyeti ihtiyar etti, o maksadının aksiyle tokat yedi. Muallimlikten askerliğe atıldı, Barla'dan uzaklaştırıldı. Dördüncüsü, Bir muallim, hafız, hem mütedeyyin gördüğüm için, Kur'an'ın hizmetinde bana bir dostluk edecek niyetiyle, ona samimane bir dostluk gösterdim. Sonra o, Ehli dünyanın teveccühünü kazanmak için, bir memurun bir tek kelamıyla bize karşı çok soğuk ve korkak vaziyeti aldı. Sonra, o maksadının aksiyle tokat yedi, müfettişinden şiddetli bir teklir yedi ve azledildi. İşte bu dört adam, düşman vaziyeti almakla böyle tokat yedikleri gibi, üç dostum da ciddi dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyeti göstermedikleri için, tokat değil, bir nevi ihtar nev'inde, aksi maksatları ile ikaz edildiler. Birincisi, gayet mühim ve ciddi ve hakiki bir talebem olan bir zat-ı muhterem, mütemadiyen sözleri yazar, neşrederdi. Müşeveş büyük bir memurun gelmesiyle ve bir hadisenin vukûu ile yazdığı sözleri sakladı, muvakkaten istinsahı da terk etti. Ta ki ehli dünyadan bir zahmet görmesin ve bir sıkıntı çekmesin ve onların şerlerinden emin olsun. Halbuki o hizmet-i Kur'aniye'nin muvakkaten tatilinden gelen bir esere hata olarak, bir sene mütemadiyen bin liraya mahkumiyet gibi bir bela, gözü önüne konuldu. Ne vakit istinsaha niyet etti ve eski vaziyetine döndü, o davasından tebriye etti, lillahilhamd, beraat kazandı, fakri haliyle beraber bin liradan kurtuldu. İkincisi, beş seneden beri mert ve ciddi ve cesur bir dostum, ehl dünyanın ve yeni gelen bir amirin hüsn zannını ve teveccühünü kazanmak için, komşum iken, düşünmeyerek ihtiyarsız birkaç ay benim ile görüşmedi. Hatta bayramda ve Ramazan'da uğramadı. Halbuki, maksadının aksiyle kariye meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı. Üçüncüsü, haftada bir iki defa benimle görüşen bir hafız, imam olmuş, sarık sarmak için iki ay beni terk etti. Hatta bayramda yanıma gelmedi. Hilafı memul olarak maksadının aksiyle yedi sekiz ay imamlık ettiği halde hilafı adet bir surette ona sarık bağlattırılmadı. İşte bu gibi vukuatlar çok var. Fakat bazılarının hatırlarını kırmamak için zikretmiyorum. Bunlar ne kadar zayıf birer emare ise de, fakat içtimaanda bir kuvvet hissedilir. Onunla kanaat gelir ki şahsıma karşı değil. Çünkü nefsimi hiçbir ikrama layık görmüyorum. Belki hizmeti Kur'an noktasında Sırf o ciyette bir ikram-ı ilahi ve bir himaye-i rabbaniye altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli, evhama kapılmamalı. Madem hizmetkarlığıma bir ikram-ı ilahidir ve madem fahre değil, belki şükre sebeptir ve madem ve emma bi ni'meti rabbika fermanı var. Bu sırlara binaen hususi bir surette dostlarıma beyan ediyorum.